Bedevilerin savaştan geri bırakılanları sana bizim mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu. Allah'tan bizim için af dile diyecekler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. De ki Allah sizin bir zarara uğramanızı dilerse yahut bir yarar elde etmenizi dilerse ona karşı kimin bir şeye gücü yeter? Hayır! Allah yaptıklarınızdan haberdardır.